Eğer 12 evladından en güzeli Yusuf ise mecburen kuyuya düşecektir. Çünkü sen Yusuf'a cigerini bağlamışsın bir kere. Allah da seni solunum testine sokması gerekli. Belki imtihanının adıydı Yusuf, belki de senin fitnen olacaktı. Kim bilir? <gülüyor> Cenab-ı Allah Enfal Suresi'nde bir ayet-i kerimede şöyle beyan ediyor. ''Ve iyi biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız bir fitneden ibarettir. Allah yanındaysa azim ecirler vardır.'' Fitne demek karışıklık, karmaşıklık, kör demektir. Yani ayette ''Malınız ve evladınız kötüdür demiyor. Sizin için bir karışıklık oluşturacak sebeptir.'' diyor. Yani bunlar fit fitneden ibarettir. ''Mal fitnedir. Verebilirsen Ebu Bekir, elinde olursa firavun olacaksındır.'' Çocuğuyla karmaşık hal ala ala Rabbini unutmuş kimse artık ciddi bir fitne kaosunun içine sürükleniyor demektir. İşinden kopamayacak kadar müptela olmuş biriyseniz eğer makamdan dolayı, patronunuzdan korkunuzdan dolayı Allah'ın bütün arzu ve taleplerini unutuyorsanız eğer sizin artık imtihanın ne olduğunu anlamak için Suriye'ye ve Filistin'e bakmanıza gerek yoktur. Çünkü imtihan sizi ta içinizden fitne şeklinde yakalamıştır. Bu açıdan baktığında herkes fitnesini yani kalbini karıştıracak, Cenabı Allah'la iletişimle balta vuracak meseleyi etrafında en yakın ne varsa orada araması lazım. Mesela şöyle düşünebilirsin, vicdan aslında bulmak demektir. Yani senin kalbin hani vicdanlı insan derler ya kalbinde Cenabı Allah'ı bulması lazım ki vicdanlı olabilsin. Ama kalbinde çok fazla şey bulmuş ve bunlara müptela olmuş birinin bulduğu şeyler fazlalaştığından dolayı yani onun fitnesi olduğundan dolayı yani artık Rabbini vicdanında yeteri kadar Berrak. göremediğinden dolayı fitneye düşmüş birisi artık otomatikman vicdansız da olur. Mesela şöyle düşünelim, insanın eşi kişiyi cehennemlik edebilir mi? Bir sebep olabilir mi buna? Evet olabilir. Peki insanın evladı, oğlu kızı, onlar uğruna yaptığı büyük günahları mesela bir hayal edin. İnsanın evladı, insanın cehennem sebebi olabilir mi? Evet olabilir. Faiz uğruna 30 yılını adadığın, sahip olmak için her şeyi yaptığın bir tane konut, bir tane daire. Bir insanın cehennem sebebi olabilir mi? Olabilir. Etrafındaki kalabalık akrabalarına mahcup olmamak için bulunduğu yerlerde isminamı yürüsün diye her gittiği yerde hürmet görebilmek adına Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanabilecek tevazuya sahip olmamış birinin fitnesi etrafında çok sevdiğim dediği dostları olabilir mi? Demek evet, bu da olabilir. İnsanın malının olması, evladının olması, az önce saydığımız özelliklere sahip olması direkt cehennem sebebi değildi ama bunlar kişinin birer fitnesidir. Çünkü fitne senin en yakınında bulunan ve kalbini karıştıracak, karmaşık hale getirecek, kör düğün bir hale sokacak bütün esmaptır. Mesela şöyle bir ince bir mesele düşünün. Şimdi bir kişinin mesela babasına düşkün olduğunu düşünün. O kişi böyle ilk çocukluğuna başlıyor, işte babası ona bisiklet alıyor. Bisikleti kimden biliyor? Babasından biliyor, kimden bilecek işte ya. Daha sonra sokakta kavga ediyor bu çocuk falan, babası geliyor onu kurtarmaya, işte babam var diyor. Biraz daha lise çağlarına geliyor, ergen çağlarına. Artık arkasında sırtını yaslayabileceği bir babasının olduğunu daimi hissede, hissede sürekli bazı hareketlerde, tavırlarda daha rahat bulunabiliyor. Üniversite hayatına geliyor, başı sıkışıyor, dişi sıkışıyor, sürekli yanına çağırabilecek bir babası var. Yani baktığında kişi sürekli kalbi benim bir babam var benim her şeye yeten bir babam var cümlesiyle doluyor. Ardından ilk iş hayatına atılıyor. Babası uzatıyor arabanın anahtarını oğlum artık işini kurup güzel yerlere gidebilmen adına bu arabayı sana hediye ediyorum. Yollarda çok görmüşsünüzdür o arabanın arkasına babam sağ olsun cümlesini yazıyor. Burada anlaman gereken yer şurası. Her babası kuvvetlendiği anda 100 kişiden 99'u babayı veren Allah'ı hatırlamıyor. Bura önemli. Yani babayı veren Allah'ı hatırlayıp şükrünü Allah'a verse problem kalmayacak. Ama özetlediğimiz hikayedeki kişi sürekli her şeyi kuvvetle kuvvetle babasından biliyor. Babası onun bir fitnesi ve kalbindeki karıştırıcısı oluyor. Babası arabayı verdikten sonra babam sağolsun yazısını yazıyor ve işleri de rast gidiyor hakikaten. Yani Allah işlerini rast götürüyor ama ona göre babasının verdiği ve sağladığı imkanlar işlerini rast götürüyor. Bu süreç biraz devam ediyor. Kazandığı mallarla güzel bir tane dükkan açıyor. İşte geliyor 35 yaşlarına dükkanına açmış. Arkasına bir tane böyle babasının eski bir resmini koyuyor işte. Yine babam sağolsun yazısı. Çünkü bu dükkanımı açmamı sağlayın ilk arabamı alan, ilk bisikletimi alan bu ev babam oldu, babam oldu diye hayatına devam ediyor. Sürekli kalbinde bir baba kelimesi kuvvetleniyor, kuvvetleniyor, kuvvetleniyor. işleri büyüyor. 10 tane dükkan açıyor. 100 tane dükkan açıyor. Yaşı geliyor 70'e. Büyük bir holding sahibi oluyor ve holdingde toplantıya geliyorlar. Kendi bütün hayatını yani kalbinde bütün olanı yani kalbinde minnet beslediği duyguların tek sahibini tamam anlatırken koltuğunun arkasında koskocaman babasının dev bir portresi kalbinde tek sabitlendiği cümlesi babam sağolsun dersen, 80 yılını Allah'tan değil babasından bilirsen bu adamın babası fitnesi olup kalbini bozmaya rol oynayan esbab olur mu? Olmaz mı? Bir hadis-i şeriften Resulullah şöyle buyuruyor. Ya Abdurrahman, dünya tatlıdır. Güzeldir, yeşildir ve çekicidir. Muhakkak Allah sizi orada halife yapacak ve neler yapabileceğinize bakacak Dikkat edin! Dünyadan sakının ve korku. Kadınlardan sakının ve korku. Allah verecek dünyayı sana. Allah dünyayı bir koltukta sana sunacak. Allah imzanın çuvalla para yapabileceği zamanları kollayacak. Ve tam o esnada Allah karakterine bakacak seni. Acaba onun fitnesi, makamı, acaba etraftakiler ne der? Acaba biraz daha sözüm geçsin mi? Yoksa kalbi büsbütün. Belki ömrümüzü bile adayabileceğimiz, hak kitabımız, iman ettiğimiz, gönlümüzde tüten, her daim tilavetini duysak gözümüzden yaş damlatan Kur'an Sizce bir insanın fitnesi olamaz mı? Yani parayla Kur'an okuyan birisine Kur'an fitne olamaz mı? Unutma dini zaten dindar insanlar kullanabilir. Hiç hiç hiç unutamadığım bir hatıra böyle çok çok eski zamanlarda yine böyle Rabbimizi anlatıyoruz. Arkadaşlarla işte Allah var kardeşim ahiret var sen bu dünyada başı başı olamazsın. Yani anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Tabi insanlar böyle Cenab-ı anlatanlara bir teveccüh hissi uyanıyor. Böyle bir ekstra paye vermek istiyorlar. E biz de tabi ufaz o esnalarda. Bir tane eşimizden büyük birisi geldi ve bir arkadaşın anlatımı çok hoşuna gitti. Ve ona bir kot ceketi hediye etti. Kardeşimi odaya çektim ve uzun uzun uyardım. Kardeş dedim orman yangını küçük alevlerden başlar. Gel sen bu kot ceketi giyinme. Gel sen bu kot ceketi alma. Yani bunu almak bize düşmez dedim yani. Boş ver. Biz sadece cennete razı olalım. Allah'ın rızasına razı olalım. Yani cenneti bile beklemememiz lazım da işte. Öyle mertebede adam değiliz maalesef. Ama aldı biliyor musun? aldıktan sonra fıtratı kitkide değişmeye başladı. Karakteri değişmeye başladı ve artık biz insanları Allah'a anlattıktan sonra dışarı çıkıyorduk. Yani bir kafede çay içelim. Orada biraz daha ayrıntılı sondaj yapalım diye. Artık kafeye çıkarken arabası olanlarla çıkmayı tercih etti. Çünkü yürüme zahmetinden kurtuldu. Ardından arabası olanla beraber kafedeki hesabı da ödeyebilecek insanları tercih etmeye başladı. Bakın bir kot ceketle başladı serüven. Ve işin devamında evleneceği zamanda işte imanlımı mı ahiretme mı güzel bir anahtar olur mu kısımlarına bak bak yerine babası zengin mi öldüğünde bize ev arsa bırakır mı evlendiğimde bir araba verip beni rahata ulaştırır mı gibi şeytani noktalara bakıp takılmakla kaldım soruyorum Allah'ı anlattığını zannetmek bu hikayedeki adamın fitnesi olmaz mı? Bir tane abimiz hediye göndermiş. Şöyle yazmış Allah razı olsun. Mehmet Yıldız, yaptığınız çalışmalardan ötürü yüksek dozda feyiz almaktayız. Sizleri severek izliyoruz ve takip ediyoruz. Bu da yaptığınız güzel şeylere karşılık size olan ufak nacizane bir hediyemiz yazmış. Turgay Oruçmuş ismi. Bir de not etmiş. Sohbetlerinizde hep Turgay abi diye bir abimiz var. Sana diyoruz. Ona seslendiğinizden keşke ben de orada olsaydım diyorum diyor. Şimdi... Peygamber Aleyhisselam bir gün abi bir sahabeyi e, zekat toplamaya gönderiyor. Sahabe geliyor abi diyor ki bunlar zekat diyor. Bunlar da bana verilen hediyeler diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki anayın evinde otursaydın da sana verecekler mi diyor. <gülüyor> Vermezler değil mi abi? Heh o yüzden e, biz hediye çok kabul edemiyoruz. Turgay abi bu senin hakkın oluyor reis. Şş, güzeli kutuya koydum ha. Bunu da, bunu da ne yapalım bunu da? Burada böyle yeni, yeni gelmiş, yeni gelmiş abilerimizden biri ya. Burada... Gelsene mi? Bir gel hacı. Sen hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Bunu da sana evi ediyorum hacı. Çok tarzına, şöyle taksam bana. <gülüyor> Adamsın ya, valla. Tabi tek fitneler de bunlar değil yani insanın kalbini karıştıran çok fazla hadise var. Mesela bizler gibi hizmet eden kalabalıkların sürekli girdiği girdiği çıktığı çıktığı mekanlarda böyle çok fazla sürkülasyon olur. Yani mesela dışarıdan izleyen insanlar merak eder. Ya bu insan dün yanınızdaydı. Şimdi neden yok bu insan? Şimdi insanlar buralara böyle çok önem verirler yani dün içeride gözüken insanlar şimdi neden yok diye. Çünkü herkesin imtihanı, herkesin fitnesi, kalbini karıştıran başka bir şey yani ayete baktığında evlat ve mal yani insan evladına malla kötü der mi? Demez. Ayet de kötü demiyor zaten ama en büyük imtihan, fitne buradan olacak diyor. E şimdi o dönemde insanlar en yakın belki gittikleri yerdeki insanlarla olduğundan o dönem onların fitnesi oluyor. Yani bir dönem birilerini içeride görebiliyorsunuz. Ya herhangi bir böyle bir Allah anlatan kurum ya da de fark etmez. Bir dönem onları içeride görüyorsunuz, bir dönem sonra göremiyorsunuz. Tabii insanlar şaşırıyor yani. Ya aa üç ay önce bunlar içerideydi, üç ay sonra neden yok diye. Yani kimisinin meşrebi uyumaz. Buradaki muhabbetten çok lezzet almaz. Daha çok mesela siyer anlatılan bir yer sevebilir. Bunda hiçbir problem yok. Yani kiminin meslek, metodoloji tarzı uyumaz. Tutar Başka bir hizmet tarzına gönül bağlar. E bunda da hiçbir problem yok. Kimileri dünyaya dalar yani bu iş ağır gelir. Bu iş bir ay, iki ay, üç ay çok keyifli gelir böyle. Şevke gelirsin, gaza gelirsin. Evet Allah anlatacağım, öleceğim, biteceğim dersin. E üç ay sonra zaten bir his olarak yaptığın dalga da üç ay sonra söner bütün hissiyatın. Ve o insan dünyaya dalar yani. Birden böyle ödemek istediği bir çek. Birden bir tane yanan tırı. Birden eskiden hürmet gördüğü kafeler gelir akla. Yani bu adamın fitnesi de bunlar olur yani. O adamı da içeriden onlar çıkarır. Yani bunlara şaşırmamak lazım. Böyle yerlerde çok tebessüm var insanlar birbirine çok yardım eder. Yani çok beklentiye girebilir insan böyle yerlerde. Kimisinin fitnesi maddi bir çıkar olur. Yani böyle yerlerde maddi bir çıkar için bulunur. Der ki ben şurada bir çevre edineyim. Kendi işimden de sıkılmıştım zaten. Edindiğim çevreyle bir miktar iş yapayım der. Hatta belki içeriden birileri bana maaş verir der. Beni maaşa bağlar bir işe, işe sokar der. Bu şekilde rahat bir dünya hayatı geçirin der. Aslında biliyor musun bunlar da olur ama o bunlarla da tatlı etmez. Belki hırsızlık yapar öyle gider. Yani bunlar yaşanmamış olaylar değil. Onun fitnesi para oluyor. Başka bir tanesi o zamana kadar böyle kendini gerçekleştirmemiş bir hayat yaşar. Ve kardeşler böyle videoya koyar, fotoğrafa koyar. Aynı karede çıka çıka tanınır bir yüz olur yani. Alkışlanmak inanın e, insanın damarlarını çok fazla oynatabilen bir şeydir. Yani ben bir gün kandil gecesi Muğdat camindeydim. Mersin'de meşhurdu, Çay içiyordum orada. Yanımda da bir tane 45 yaşlarında bir adam vardı. Elinde termos, çay içiyordu. Çok ilginç bir tevafuk. 3 tane meczup arkadaş üst üste gelip o adamın elini öptü. 3 tane meczup arkadaş ve o adam böyle masaya şey şehitlemeye başladı. Yani böyle mübarek bir gündeyiz. Bu benim elimi öpüyor. Yani inanın bende bir şey var sanki diye birden tribe girmeye başladı adam. Yani çok affedersiniz 3 tane meczup deli kardeşimiz bile birinin elini öpünce tribe giriyorsa 30 tane insanın alkışladığı ve bunu kaldıramayacak bir karakterin e, o alkışlar için yapabileceği şeyleri bir hayal edin. İftirada eder, oradan ayrılıp başka yere de gider. İşte ben yalnızım, eziyim, garibanım bunların psikolojisini de yapar insanları tekrar etrafına toplamak için. Çünkü onun kendini hayatını devam edebilmek için yani Rabbi ile tam bağ olmadığı için etraftaki insanlarla bağ olduğunu o teveccühleri tekrar alması lazım. Tekrar alkışları üstüne çekmesi lazım. Birilerinin e, onun o güzel oynadığı tiyatral yeteneğine, videolardaki, fotoğraflardaki tiyatral yeteneğine teveccüh göstermesi lazım. Ya sen ne kadar şahane birisin diye. Halbuki kimse bilmez namazları bile yoktu. Çok acı. Belki zinadan ile tam kurtulamamıştır. Buranın fitnesi çok büyük. Çünkü parayla aldanan bir adama tokat atar, aklını başına getirirsin. Tokain çeken bir adama gider, kardeşim ne yapıyorsun lan deyip dalarsın, aklını başına getirirsin. Ama bunların hepsini, kardeş Allah var, ahiret var diye ikaz edersin. Ama Allah'la aldanmış bir insanı, kimi uyarıcı bekçi olarak kalbine nakşedeceksin? Allah'la aldanıyorsun, Allah var, dikkat et mi diyeceksin? Olmuyor maalesef. Denense de olmuyor. Mesela çok çok ilginç bir şey anlatayım. Mesela fezleke diye bir şey var. E, ayetlerin sonundaki ince özet manasındadır fezleke. Hani böyle ayette anlatır, anlatır. Çünkü Allah her şeye kadirdir der. Mesela o fezleke oluyor. Anladın mı? O ayette anlatılanların Cenab-ı Allah kadirdir. Yani kudreti yeter, gücü yeter, her şeyi yapabilir. Orada özetliyor. Fezleke, ince özet demek. Bir gün Resulullah böyle vahiy gelirken yanında vahiy katibi var. Yazdırıyor vahiy katibine. İşte yaz diyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Çok ilginç. Ayet daha tam bitmemiş. Yani tam gelmemişken yanındaki vahiy katibi böyle o zamana kadar kalbi çok açık demek ki. Çok fıtki çünkü ayetler, fıtratı çok uygun ayetler. Daha inmemişken ayet son fezlekesini söylüyor. Sonu böyledir diye yazıyor. Daha sonra ayet iniyor. Gerçekten de sonu öyle. Şimdi baktığında o vahi katibi nasıl gözüküyor? Efsane yani. Kalbi ne kadar açık? Yani o cümlelerin sonucunda Cenab-ı Allah'ı o kadar kalbine nakşetmiş ki. Sonundaki birkaç kelimenin ne olabileceği kalbi söyleyebiliyor yani. Düşünebiliyor musun? Fezlekeyi yaz yazabiliyor. Yani daha ayet inmeden o vahi katibi fezdekeyi yazıyor. Ve devamında da diyor ki bana da vahiy geliyor. Demek ben de peygamberim artık diye bu sefer de dinden çıkıyor vakaya bak Yunus. Daha bir saniye öncesinde dünyanın en kalbi açık insanlarından biri bir ayetin fezlekesini kalbe uyumlu halde çalışırken bir saniye sonra dünyanın en çok esveli safilini hak eden insan haline geliyor. E şimdi bir insanı bir imtihanın içine girmeden tanıyamazsın ki. Yani o adam alkıştan sonra nasıl bir hale sokacak? Etraftakiler bakalım vah çok güzel Kur'an okudun ya şu cebine bir 200 lira sıkıştır. Yani bu bir sektör oldu yani. Şimdi böyle bir insanın Fitnesi ne olacak artık? Kur'an olmayacak mı yani? Şimdi buraları bir dikkat etmek lazım. Kiminin fitnesi alkış oluyor, kiminin fitnesi Kur'an oluyor, kiminin fitnesi para oluyor, kiminin evladı, kiminin malı oluyor. E böyle bir ahir zamandasın ve Cenab-ı Allah sürekli imtihan ediyor. Tabii ki birileri gelecek ve birileri sürekli gidecek. Yani elekte elemeden altın mı, bakır mı kimse bunu ayırt edemez. Ateş yemeden elmas mı, kömür mü ayırt edemez. Bir tane dünya namına icraat yapmış futbolcu olan Messi için bile yüz bin tane futbolcu tanıyorlar. Tarıyorlar. E bir Müslüman İçinde Cenab-ı Allah bu kadar imtihan etse ve içinden samimi olmayanlar ayıklansa ya Cenab-ı Allah'ın buna hakkı yok mu da sürekli sorup duruyorsun ya bunu da anlamayacak ne var bu kadar merak edecek ne var yani Resulullah'ın hayatını yaz bak ne kadar eğlenmiş ne kadarı kalmış bir bakman lazım bunda yani biz de yaşıyoruz tabi böyle imtihanlar mesela çok şerli insanlar geliyor böyle yani her gelen oraya mübarek gelmiyor yani mesela Medine evresi baktığımda değil mi mesela Medine'ye gidenler vardır böyle gönlü purpur eder ben gül kokusu duydum diyenler vardır rüyamda bunu gördüm diyenler vardır ama imtihan evresine baktığımda Medine'de o o kadar çok münafık var ki. İlk vakasına, ahzap savaşı meselesine, yani hendek diye geçen. Baktığında hep münafıkların oyunları var. Yani o dönemde birçok insan belki dışarıdan kafirler, müşrikler bir problem çıkaracak diye bakıyor. Hayır, içeriden oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani işin güzel kısmı ve işin imtihan kısmı. Burayı görmek lazım. Şimdi hayalhaneme de, böyle yerlere de gelenlerin her biri böyle çok temiz, fıtratlı insanlar değil. Biri maddi menfaat için geliyor, biri manevi menfaat için geliyor. E şimdi oradan bir tane hüsyer, bir tane mümin. Ayıkıyor meseleyi. Diyor ki bunun maddi, manevi Manevi var. Ben bunun damarını keseyim diyor yani. Buradan menfaat elde etmesin diyor. Kestiği anda maddi menfaat olan yani artık neler yapıyor içeride, maddi menfaat olan adam dışarı çıkıyor. Ay onlar şöyle kötü, böyle kötü, böyle kötü. Manevi menfaat olan adam onu da kesmişsin, o ne yapacak? O da aynısını yapacak. Şunu diyemez ki yan dışarı çıkıp, kardeş hayırdır oraya gidiyordun, niye gitmiyorsun artık? Ya benim nefsim o kadar şerefsiz ki. Ben artık oraya adım Bunu diyebilecek kadar delikanlı. Kaç tane adam gördüm? Tabii ki de gittiği yere sürekli çamur atacak. Ay şöyle kötüler, böyle kötüler, altında şu vardır, üstünde bu vardır, yanı böyledir, şu böyledir Yani Bunlar ya dizilerde, filmlerde bile zaten on filmin dokuz tane bu senaryolardan çekiliyor. Demek yani fıtratına biraz baksan zaten olayın böyle olur. Fugnet anlayacaksın zaten yani böyle ekstra bir şeyler düşünmeye bile gerek yok. Bana sorarsanız, şerre istidadı, kabiliyeti olan insanların yapabileceği en güzel hizmet, hizmet etmemesidir. Yoksa kanser gibi metastas yapar, bütün bölgeye yayılır ve en son vücudu iptal eder. Mesela kendime hep şunu sordum çünkü imtihanı yaşamak zor bir şey. Dedim ki Mehmet, iki tane yolun olsa bir içeride samimiyetsiz insanları anlayamayacaksın ve sürekli çok büyüyeceksin. 2- Cenab-ı Allah imtihan edecek elmas kömür ayrımından içerde samimi olmayanları eleyecek ve sen bu şekilde daha saf şekilde belki o kadar büyümeyeceksin ama hiç değilse saf kalacaksın. Kesinlikle ikinciyi isterdim. Çünkü mesela benim fıtratımda şöyle bir düstur var aslında. Yani biz çok zor günler yaşayabiliriz, sıkıntılı günler yaşayabiliriz. Mesela şimdi dualarımızda dört katlı diye bir gençlik merkezi duası var. Yılların duası yani böyle anlatılmaz yani. Emzikli bebek bile artık artık aynı dua ediyor. O kadar kalbimize nakşolmuş. Çünkü yani bizim itikadımız öyle yani. Dua külliyet kesip edince kabule karin olur. Dedik herkese yayılırsa, her şey yayılırsa gönlümüzden yayıldı ateş, volkan oldu yani. Şimdi ama Cenab-ı Allah orayı da nasip etmeyebilir. Yani Allah bana orayı yaparsanız cennete koyacağım demiyor ki yani. Cenab-ı Allah orayı nasip etmez, 40 metrekare bir yere geçirtir bizi. Sorun yok. 40 metrekareye nasip etmez, sokakta bırakır, tüpü yakarım, çayı koyarım, Allah var diye gene anlatırım. Orada da sorun yok. Çok imtihanlar yaşarız, sefil kalırız, hasta oluruz ki bir dönem çok ağır, kalıcı üste hastalık geçirdim. Arabaya bile yam binemiyordum ama ben geldim yine yani. Dedim mekanımda yani öleceksen burada öleyim dedim yani. Çünkü Halit bin Velid'in cümlesini duydum. Vücudunda bozuk para kadar yara almadık yer kalmıyor ama diyor ki yani beni ayağa kaldırın yani. Bir deve gibi burnumun üzerinde ölmek istemiyorum diyor. Onun tırnağı değiliz ama onun yolu en güzel yol. Belki benzeriz diye. En kötü hastalıkta bir de dedim ben hizmetimin orada yani. Gün oldu sesim çıkmadı, gün oldu sargılar içindeydim ama ben dedim hanime gitmem lazım. Narkozdan çıkar çıkmaz. ilk iş oraya gittim yani çünkü öldüğüm yerin belli olmasını istiyorum yani. Bu yüzden ilk oraya gittim. Allah çok fazla imtihanlara sokabilir. Ben bunlara razıyım. Ama ben huzursuz olamam. Yani bu ne demek? Yanımda sahte, samimiyetsiz şekilde kendi nefsim de dahil olmak üzere. Yani bu şekilde olamaz. Çok fazla günahkar insanların çok güzel hallere döndüğüne binlerce şahit oldum. Ama fesat ve kalbinde matematik yapan bir tane insanın daha düzeldiğini görmedim. Münafık ahlaklı böyle damarlarına kadar işlemiş insan düzeldiğine ben şahit olmadım. Bu yüzden en zor sıkıntıları çekebilirim. Eyvallah. Ama yanımda bir kişi bile olacaksa en delikanlı adam olmak zorunda. İşte önemli olan kısım burası bence. İbrahim aleyhisselam zamanı bir adam Adam sapanla kuş vurmuş, kuşun ayağı kırılıyor, Lisanı hikmetle gidiyor işte ya İbrahim böyle böyle bir avcı vardı benim ayağımı kırdı diye şikayet ediyor. İbrahim Aleyhisselam çağırıyor avcıyı, sen diyor bu kuşu eve besleyecek miydin diyor, hayır beslemeyecektim. Peki kuşu yiyecek miydin, hayır yemeyecek E ne diye kırdın ayağını? Öyle denerken çektim kırdım ayağını diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki kısasa kısas, kırın bu adamın da ayağını diyor. Kuş diyor ki, ya İbrahim ayağını kırmayın, sakalını kesin. Ben bunun serseri bir adam olduğunu bileydim yanına böyle yanaşır mıydın? Diyor. Ben sakalına aldandım da bu adamı hak yolda sattı. Şunun hesabı var şunun. Her gün temizlemen gereken kıl gibi geliyor değil mi? Sırat da kıl işte. Belki o kıl bu kıldan oluşacak bilemiyorsun. Oh.